Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm.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 Merhabalar açık mimarlığı dinlemektesiniz ben Yağmur Yıldırım stüdyoda sevgili Ömer Şahin ile birlikteyiz stüdyoda Londra'dan büyük fedakarlıklarla stüdyoya getirebildiğimiz ve hazır bir, bir aylığını buradayken kaçırmayıp buraya davet ettiğimiz ve bizi kırmayan çok sevgili Eray Çaylı ile birlikteyiz hoş geldin. Hoş bulduk Yağmur çok teşekkürler beni ailelediğin için. Ben teşekkür ederim Eray ayağının tozuyla gelmişken hadi stüdyoya girelim bunları tartışıyorken bir de stüdyoda tartışalım diye konuşuyorduk. Afet ve mimarlık ve bunun üzerinden dönmekte olan tartışmalar ve spekülasyonlar üzerine konuşmak için davet etmiştik kendisine. sağ olsun. Mimarlık spekülasyonları sahnesini de yakından tanıdığı aynı zamanda Londra'da da mimar ve akademik çalışmalarına devam etmekte olan sevgili Eray ile... Tam bunu konuşmuşken hemen bunun üzerine de Ankara'daki yine küçük çaplı bir sel felaketini yaşamış olduk geçtiğimiz hafta sonunda yaralanmalarla sonuçlandı. Burada da bizim de Açık Mimarlık Programı'nda da sıklıkla konuştuğumuz bir mesele aslında bu. Malumunuz 2015 yılında Hopa'daki sel felaketi 8 kişinin ölümüyle so sonuçlandı. Büyük maddi hasarla sonuçlandı. Bunun üzerinden hatta Mimarlar Odası'nın yöneticilerine bağlanıp canlı yayın bağlantısıyla bu betonlaşma, yeşil yol gibi kimi projeler nasıl yüzeyil? geçirgenliğini azaltıyor, nasıl sellere sebep oluyor meselesini konuşmuştuk. Bunun üzerine yine geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz yaz boyunca devam etmekte olan İstanbul'da neredeyse gündelik hayat meseleleri haline gelen yazınki sel ve dolu felaketleri üzerine tekrar bunları konuştuk. Her sene Ağustos ayında İstanbul geleceğin depremine, beklenen depremine hazır mı tartışmaları üzerine yine çeşitli programlar yapmaktayız. Bir yandan Can Sucuoğlu ile birlikte yine bir seri program gerçekleştirmiştik e Ofis'ten sevgili Can Sucuoğlu ile birlikte. Bu her zaman konuştuğumuz afet mimarlığı, mülteciler ve acil durum mimarlıkları, mimarlığın ani durumlarda hızlı cevap verme yöntemleri acaba bugün konuştuğumuz anlamda hangi eşitsizlikleri doğuruyor, hangi sıkıntıları doğuruyor ya da yeni mimarlık yöntemleri olabilir mi diye tüm bu programlara açıkmimarlık.blogspot.com adresinden ve açıkradyo.com.tr'deki eski kayıt arşivimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Böyle bir genel bir aslında buralarda neler tartıştık çerçevesini çizdikten sonra konuyu sana bırakmak istiyorum, sözü sana bırakmak istiyorum. Bizim de ile birlikte tartıştığımız geçtiğimiz haftaki atölyede tartıştığımız konu başlıklarından biriydi Antroposendi. Son zamanlarda aslında çok tartışılan bir kelime antroposen ve bunun üzerinden yeni şehircilik olgusu yeni afet olgusu antroposen şöyle özetleyebiliriz diye düşünüyorum yeni bir jeolojik dönemin başladığından söz edilmekte özellikle insan ve doğa kültür ve doğa ikiliğinin böylesine iç içe geçtiği bir dönemde insan yapımı olanın yeni doğa meselelerine hakim olmaya başladığı bu dönemde ve bu da aslında felaketleri tetikleyen bir olgu doğal afet dediğimiz şey bugün ne kadar doğal bir afet da tartıştığımız mesele de buydu aslında. Değil. Evet, ee, bu antroposen tartışması tabii enteresan e, birçok açıdan. E, aslında bu bir tez e, tabii. Daha da e, henüz e, bilimsel camia tarafından e, resmi olarak kab kabullenilmiş, kabul edilmiş değil. Ama yine de e, son dönemde ciddi bir literatüre e, yol açtı. E, ciddi e, bir literatür e, üretimine e, ilham oldu. E, Tabi kelimeyi yani bu terimi e, aslında e, yapı çözümüne uğrattığımızda e, çok da e, hani e, sorunlu e, olduğunu e, görüyoruz bence e, Yani antropos zaten biliyoruz e, insan demek ee, ...Yunanca'dan e, geliyor. Sen eki, son ek e, bir jeolojik çağı imleyen bir son ek. İşte e, Pleistosen ya da e, Holosen gibi daha önceki e, jeolojik çağlarda da e, kullanılan bir e, son ek. E, burada ilk sormamız gereken şu. Yani eğer biz e, iklim değişikliği e, veya e, küresel ısınma e, veya afetler adına ne dersek diyelim... ...bu tarz e, sorunları e, anlayacaksak bunu hani... E, bu sorunların e, müsebbibi kimdir e, sorusunu sorduğumuzda buna cevap olarak insan e, e, denilen böyle muğlak e, oldukça geniş bir kategoriyi mi hani e, işaret edeceğiz? E, yoksa bu insan dediğimiz e, kategorinin içinde aslında toplumsal e, politik e, bir takım hani, e, toplumsal politik düzende e, bulundukları yer bakımından e, yahut e, toplumsal ve politik e, güç... ...güce dair yapılardaki... E, ...konumları bakımından oldukça farklı... E, ...yerlerde bulunan... E, ...kişi ve grupları mı anlamamız gerekiyor? Tabi antropos ya da antroposen... E, ...ne yöneltebileceğimiz ilk eleştiri bu. Yani insan dediğimiz kategori... ...muhtemelen çok e, gereğinden fazla geniş. Ve bunun içinde e, gerek... E, ...sınıfsal olsun, e, gerek... E, ...toplumsal cinsiyet anlamında olsun... E, ...gerekse... Yani ...bunu farklılaştırabiliriz e, etnik, dini... ...vesaire... E, Birçok aslında yarılma kırılma e, çelişkiler var ve bu çelişkileri tabii örtebilen bir terim e, haline de gelebiliyor. E, burada hani bu terime yaklaşırken aslında böyle bir soru işaretiyle e, yaklaşmak gerekiyor ki bunu yapanlar da var. E, ama burada tabii e, yanıt buna verilecek yanıt da yeni terimlerin üretilmesi mi? E, o da e, aslında e, belki buna da hani e, şüpheyle yaklaşabiliriz. Mesela antroposen yerine e, kapitalosen densin yani sermaye çağı densin buna e, diyenler oluyor. E, buna biraz da e, söylediğim anlamda sempatiyle yaklaşmak mümkün. Ancak hani e, her şeyin içinden de e, yani kapitalizm diyerek çıkmak da e, belki sorunlu bir tavır. O kapitalizmden ne anladığımızı açıklamaksızın eğer bunu yapıyorsak sorunlu bir tavır. Yani burada bir terminolojik bir tabi e, tartışma var. Ama bu terminolojik tartışmanın gerçekten pratikteki hani yansımaları da var. E, afetlere küresel ısınmaya yani e, nasıl e, tırnak içinde çözümler e, ürettiğimizi de ee, ...aslında e, tanımlayan e, terminolojik bir tartışma... ...yani terminolojik tartışma deyip de aslında hani e, geçmemek gerekiyor... Evet bir yandan da yine seninle konuştuğumuz bir mesele de özellikle iklim değişikliği ve bu sürdürülebilirlik ve ekoloji furyası üzerinde de sıklıkla tartışılan gündem olan bir mesele. Bu bütün insanlığı etkileyen ortak bir tehdit içindeyiz ve bütün insanlık bunun için önlem almalı ve bu beklenen tehlike geldiği an bütün insanlığı etkileyecek gibi. Hani senin de buna yaklaşım biçimin bu bütün insanlık dediğimiz mesele. Bütün insanlık mı? Bu tüm insanların karbono ekizinin eşit olmadığı bir dünyada tüm insanların benzer bir etkiye ...yapması anlamına mı geliyor? Bunlar gerçekleştiği zaman herkese eşit bir şekilde mi etkiliyor? Yoksa yine benim çok katıldığım ve çok sevdiğim bir yorumla şöyle yaklaşmıştın. Yoksa toplumda var olan eşitsizlikleri daha da mı derinleştiriyor? Daha fazla yarılma ve kırılmalara sebep mi oluyor diye? Evet, e, burada gerçekten iki tavır görüyoruz e, benzer sorunlar karşısında. Birincisi tam da senin dediğin gibi... E, ...hani farklılıklarımızı unutalım. E, i̇şte bir... E, ...Türkiye'de olduğu gibi örneğin afet e, yasası diye halk arasında bilinen e, yasanın da hani e, önerdiği şekilde... ...bir afet riski var ve buna karşı örgütlenmemiz yani seferber olmamız e, gerekiyor. E, aramızdaki farklılıkları unutarak tabiri caizse gibi bir tahayyül var orada. E, bu tabii e, evet toplum içindeki bir takım hani, farklılıkları, çelişkileri e, belki de e, e, görünmezleştiren bir tavır olabiliyor... Yurt dışında bunun örnekleri var. Ee, özellikle şu anda e, şehircilik e, ve mimarlık dünyasında e, ciddi hani yankı e, bulan... E, ...resilient cities yani e, resilience e, kavramı etrafında yani dirençlilik diyebiliriz buna. E, bu kavram etrafında e, yapılan bir takım tartışmalar ve pratikteki müdahaleler de aslında e, benzer e, bir e, tahayyüle sahip. E, ancak e, bunun e, tabii bunu eleştirirken e, hani... E, ...bakın arkadaş... ...doğal afet diye bir şey yok yani... E, ...her şey e, işte... E, ...bizim elimizden çıkıyor demek de sıkıntılı... ...o biz kim? Hani orada o soruyu sormak gerekiyor... ...biz derken kimi kastediyoruz... E, ...ve bunu yaparken de ben... ...biraz e, şuna da... Sor, e, ...hani e, şüpheyle yaklaşıyorum... E, ...insan ve doğa ayrımı ortadan kalktı... E, ...demek de burada... E, ...sıkıntı olabilir, o zaman da bir havlu atma... Evet. E, ...durumu söz konusu olabiliyor... ...yani insan ve doğa ayrımı ortadan kalktı... ...artık her şey e, işte... ...bir dediğimiz noktada da o zaman hani birlik dediğimiz şey... ...yani ikilikleri eğer bir kenara bırakırsak ve her şeyi birmiş gibi gördüğümüzde de... ...analiz ve sentez dediğimiz çok temel bir hani mesela düşünce biçimi de... ...aslında ikiliklerin sürekli çözümlenmesiyle oluşan bir şeydir. Ve yani çelişki dediğimiz şey de böyle bir şeydir. Çelişkileri hani yokmuş gibi davranmaktansa, onlara öyle yaklaşmaktansa... ...aslında bunların farkında olmak gerekiyor. Burada bir diğer tavırda şu oluyor işte doğayı mistikleştiren diyeyim ya da doğayı kutsayan bir tavır olabiliyor bunun alternatif olarak işte doğa bizden öcünü aldı ya da falanca ırmak işte kutsal vesaire gibi bir yaklaşım olabiliyor ben bunun da ee, ...hani çok sorunlu olduğunu düşünüyorum. Burada aslında seninle... E, ...bahsettiğin gibi önceden e, yaptığımız... E, ...etkinlikte... E, ...şuna değinmiştim. Eylemlilik... ...dediğimiz bir olgu var. Bence bu işin... ...hani temelli olan. Ve eylemlilik... ...olgusunu biz... E, ins ...insana dair demeyeceğim. O zaman... ...aynı hatayı yapar olurum. E, yapmış olurum. Ama toplumsal ve... ve ...ekonomik e, bir takım... E, ...düzenlerin içinden çıkan bir... ...olgu olarak anlamadınız. Yani bir... E, ...ırmağa, bir ağaca... Eylemliliği varmış gibi bir e, anlam ifade etmenin ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu şu anda e, ekolojik hassasiyete sahip olduğunu e, söyleyen e, bir takım gruplar tarafından e, gerçekten hani sergilendiğini gördüğümüz bir tavır. E, üstlenildiğini gördüğümüz bir tavır. E, burada eylemliliğim ben e, kesinlikle e, gerçekten de insanın e, işte e, toplumsal, ekonomik, sınıfsal e, vesaire e, e, toplumda bulunduğu yere dair... Oradan aldığı güçle ve o güç dengelerini aslında değiştirmeye de çalışarak kullandığı bir e, nitelik olduğunu düşünüyorum. Ve bu iki, en azından iki sebepten çok önemli. Birincisi e, işte felaketse e, bahsettiğimiz veya küresel ısınma ise burada e, kimin sorumlu olduğu da eylemlilik üzerinden bulunacaktır. E, yani bu, bu işi kim yaptı? E, yani kim derken tabii ki bireyden bahsetmiyorum ama şirketse bu vesaire ise. Yani o, o da bir eylemliğin sonucu ortaya çıkıyor. Ama bu e, tarz meselelerden çıkışın da nasıl olabileceği... ...yani bu e, yani basitçe söylemek gerekirse düzenin de nasıl değişebileceği de eylemlik üzerinden olacaktır. Yani bir ırmağın, bir ağacın e, işte dünyayı değiştireceğine dair e, bu tarz bir tahayül e, oldukça yanlış. E, bu nedenle de yani eylemlik hem sorununa dair, sorunun çıkış noktasına dair... ...hem de e, o sorunun nasıl... E, bertaraf edilebileceğine dair e, en önemli hani nirengi noktası ve gözden kaçırılmaması gereken şey diye düşünüyorum. Bir yandan da bu eylemlik meselesinde aslında var olan kapitalizm sonrası toplumun sosyal hayatın aslında tüm bahsettiğimiz bu eşitsizlikleri yarılmaları bizzat ortaya çıkaran düzenin parçası olmaya dair bir özellik atfedilmiş evet. oluyor. Hani bu da bir yandan problemli evet. sürekli gözden kaçırdığımız bir mesele bir yandan da mesela böyle bir. ...ortamda tasarımcının ve mimarın kendini konumlandırması da bu problemli yapının bir parçası oluyor. Hani burada sürekli konuştuğumuz afet sonrası mimarlığı, tasarımcının acil duruma cevap vermesi... ...hani bir ayrışmayı da kendisini böyle konumlandırarak aslında tekrar etmiş oluyor diyebilir miyiz? Evet, orada benim aslında dikkat çekmek istediğim nokta şu olur. Mimarlık olsun işte... E, kentsel meselelere eğilen e, insanlar olsun e, bunların bence kendilerine sor, sorulan soruya yanıt vermenin ötesinde o soruyu yeniden formül etmeleri gerekiyor e, bunun bir örneği çok e, aslında son dönemde dikkatimi çeken e, bir örnek. Dilip da Kunya diye bir mimar ve araştırmacının kendisi Hindistan kökenli ama Amerika'da yaşıyor ve çalışıyor. Kolombiya'da çalışıyor. Nehirlerle ilgili yaptığı çalışma şu anda da yakın gelecekte çıkacak bir kitabında da konusu. The Invention of Rivers yani nehirlerin icadı diye çevirebileceğiniz bir kitap. Burada şunu görüyoruz. Ee, ...Hindistan bağlamında tartıştığı bir mesele e, işte taşkın, su, su baskınları, sel meselesini çalışıyor. Ve işte e, konvansiyonel anlamda sele e, verilecek mimari e, veya mimarca çözümler e, işte onun set çekmek vesaire... ...işte e, daha e, kolay bir şekilde e, denize, e, göle vesaire dökülmesini sağlamak falanken... E, ...kendisi nehir olgusunu birebir e, sorguluyor ve şunu iddia ediyor. Nehir denilen olgu aslında icat edilmiş bir şeydir ve üç tahayyülle dayanır. E, bu üç tahayyül olmadığı vakit e, nehir dediğimiz olgunun olmadığını görürüz diyor. E, birincisi kaynak. Nehrin kaynaktan çıktığına dair bir inanış ve ön kabul. E, i̇kincisi e, nehrin akacağı bir yol e, ve bu genelde bir çizgi olarak e, tasvir edilir diyor. Üçüncüsü de sel. ...ve bunların üçünün de aslında e, tarihini de öyle anlatıyor... E, ...sömürgeci bakış açısından kaynaklanan... ...tabii ki Hindistan örneğinden bahsettiğini yine vurgulamamız gerekiyor... ...her yere direkt uygulanabilecek bir eleştiri değil ama... E, ...Büyük İskender'in dördüncü yüzyıldaki Hindistan'ı e, kolonize etme... ...yani e, sömürgeleştirme e, çabalarından çıkan bir tahayyül olduğunu öneriyor kendisi... E, ...ve aslında bunun tamamen evet e, bir fabrikasyon olduğunu öneriyor... E, Gerçekten de baktığımız zaman sel dediğimiz şey aslında nehri bir çizgiye önce iki boyutlu haritada bir çizgiye hapsedip daha sonra da üç boyutlu üç boyutta yine o çizginin e, birebir uzatılmasıyla ortaya çıkan üç boyut kazandırılmasıyla ona ortaya çıkan yani kanal diyebileceğimiz bir tahüle dayanır. E, yani bu o kanal o çek, bizim çektiğimiz e, çizgiyi geçtiği zaman nehir sel oldu diyoruz. Yani ee, özetle bunu söylüyor ve tam da aslında benim ilgimi çeken yani bu da ya belki eleştirilebilir ama benim ilgimi çeken nokta şu, e, burada işte tam da kendisine verilen soru, soruya bir refleksif cevap vermektense yani mimari bir tırnak içinde çözüm yaratmaktansa o sorunun altındaki e, kavramsal e, tahayyülü de sorgulayan ve yeniden onu da ele alan evet. e, bir, bir yaklaşım e, ve gerçekten de bunun e, tam da içinde bulunduğumuz dönemde ee, ...önemli olduğunu düşünüyorum ki çoğu afet aslında e, neye göre afet? E, yani yaratılmış bir e, şeye göre e, afet olduğunu görüyoruz. Ama burada yine dikkat çekmek istediğim nokta... ...kendisinin e, gerçekten hani benim olumlu ve güçlü bulduğum çalışmasının e, güçlü noktası şu... ...yani şey demiyor, insanlık bu nehri bir çizgi hapsetmiş demiyor. Hayır, sömürgeci bakış açısı diyor. Evet. Yani orada sorumluluğu da hani nereden geldiğinin de izni sürüyor... Öteki türlü bahsettiğimiz gibi bir işte kutsiyet, doğaya bir kutsiyet affetme, atfetme ve hani insanlık bunu yaptı, biz yaptık gibi bir hani hataya düşme durumu söz konusu oldu. Öyle demiyor hani Büyük İskender diye de hani adresi de gösteriyor ve tabii akabinde Hindistan'da işte İngiliz sömürgeciliğinin de benzer bir bakış açısını, benzer bir yaklaşımı miras aldığını söylüyor ve aslında... Başka coğrafyalardan geldikleri için ve Hindistan'ın o muson e, iklimi dediğimiz o suyun gerçekten de hani herhangi bir çizgiye hapsedilemeyeceği iki boyutlu veya üç boyutlu hani e, hapsedilmeyi reddettiği bir coğrafya olduğundan e, farklı coğrafyadan gelen Avrupa'dan gelen e, batıdan gelen e, işte sömürgeci güçlerin e, bununla baş edemediği ve bu şekilde baş etmeye çalıştıklarından e, bahsediyor. Bu bence çok önemli. Hem sorumluluğu. E, doğru adresini gösteriyor sorumluluğun e, nereden geldiğinin. E, ama aynı zamanda da mimarlığın dilini kullanarak, e, yöntemlerini kullanarak e, aslında bir çözüm bir çıkış yolda e, gösteriyor. Aslında su ve kara ilişkisinin çok daha girift bir şekilde e, tahayyül edilmesi gerektiğini söylüyor özetle. Evet iç içe geçmiş ve komplike bir döngüler bütününün bir parçası da aslında kültür ve... Doğa, doğa ve insan döngüsü de olmuş oluyor ve dediğin gibi bu şekilde yaklaşım aslında... ...senin de söylediğin gibi başka eşitsizlikler ve başka kimi düzenlere dair aksayan yolların peşine düşmek için de bir harita sunuyor. Bu kadar suyu konuşmuşken bir parça arası verelim. Nem kaldı Cem Karaca'dan. Sevgili Eray bizim için seçti. Evet, e, yani burada... E... Bir diğer adı da bu parçanın, yani çok farklı kişiler tarafından yorumlanmış bir e, türkü tabii. E, parsel parsel eylemişler dünyayı. E, içinde e, arsız diye diye beni arsız eylediler gibi. Hani bir adeta nehrin e, ağzından e, söylenmiş e, satırlar da olduğu için e, ilginç buldum. İşte nehir ıslahı dediğimiz e, düzenlemeleri olduğunu görüyoruz. Örneğin e, ıslah ede ede hani ıslah edilmeyen asi bir şey haline getirdiler beni. Oradan bir çağrışım yaptı. Aynı zamanda nem kaldı. Neyim kaldı dem demek istiyorum ama nemi de bir hani e, işte ıslaklık sulaklık suculuk nehir tayyünün ötesinde bir şey olarak bir kelime oyunu olarak da öyle bir çağrışım yapmıştı bana. Böyle parcel, parcel bölünmüş müskün ya. Bir dakikaleye taşman gayrı ne kaldı? Kaldı, nem kaldı, kaldı, nem kaldı. Gözlerimde Çıktılar. Sonra etti yine pişman çıktılar. Eski dostlar bize düşman çıktılar. Bir kaç tane itten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Bir kaç tane itten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Nem kaldı. Mursus diye diye mursus atiler, mursus diye, diye nursuz at koydular beni, at koydular beni beni. Aç koydular beni kırstı, <gülüyor> ettiler. <gülüyor> Sermayende suçtan gayr nam kaldı, nam kaldı, nam kaldı. ...Açık Mimarlığı dinlemektesiniz... ...Cem Karaca'dan Nem kaldığı dinlemekteydik... ...sevgili konuğum Eray Çaylı'nın... ...seçmiş olduğu bir parçaydı... ...sevgili Eray'la birlikte... İklim değişikliği, sürdürülebilirlik, ego, ekoloji ve doğal afet, tırnak içinde doğal afet tartışmaları üzerinden devam ediyoruz. Sorunun aslında sorunlu bir şekilde dile getirildiğini konuşmuştuk. Peki çözüm de bir yandan sorunlu bir şekilde ifade ediliyor ya çok kısa girdik biraz daha açmanı sorabilirim. Mimarın ya da tasarımcının ya da tüm insanlığın ya da bireyin aslında bunlara cevap verme biçimine dair ne olabilir öngörümüz? İşte bu da e, aslında bize sunulan kavramsal tahayyülü hani, sorgulamaktan geçiyor belki. E, örneğin e, yine şeyden bahsedersek e, nehir tahayyülüne alternatif olarak sunulabilecek e, dilip takun ya da Kunya'da zaten böyle diyor. Islaklık, e, suculluk, sulaklık gibi e, yani wetness dediği e, kavramları kullanıyor örneğin. E, daha işte kara ile ilişkisi daha girift kullanılıyor. E, ee, ...olan e, veya en azından böyle e, e, çağrışımlar yapan kavramlar kendisine göre. E, bunu e, yani böyle bir kavramsal tahayyülden hani hareket ederek belki e, fiziksel ve pratik hani, e, e, yaklaşımlar geliştirilebilir. Bu anlamda e, çok bilinmeyen belki e, bir e, örnek vardı yakın geçmişten. Yani benim dikkatimi çekti. E, 2017 yılında... E, ...İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin e, düzenlediği bir e, yarışma vardı. SOS e, İstanbul Üsküdar Meydanı e, e, yarışması. E, ve burada e, bunun e, bu yarışmanın sonuçları da geçtiğimiz Aralık ayında açıklandı. E, buradaki e, aslında hiçbir e, e, projeye e, birincilik, ikincilik, üçüncülük verilmedi... Ee, yani ödül verilmedi aslında sadece beş tane mansiyon verildi ama bu mansiyonları dahi alamayan bir proje vardı benim dikkatimi çeken. Ee, Bilal e, Toğrul, İdris Demirli, Onur Çalışkan ve Yavuz Dakyas'tan oluşan bir ekibin e, gerçekleşiği bir proje. Bunun isimde e, bu takımın hani ekibini e, anmak istedim. Burada Üsküdar Meydanı hani biliyoruz son dönemde 3-4 yıldır e, sürekli su basan. Ee, yani tırnak içinde su basıyor sel e, falan e, bu tarz e, kavramlarla ve olaylarla alınan bir meydan e, ve e, işte en son sanırım e, iki ay iki üç ay önce tekrardan e, bir e, yeni bir sahil yolu. ...yapıldı hani daha e, işte e, mühendisliğin sunduğu imkanlar dahilinde e, e, suyun daha kolay hani be, su bastığında daha kolay aktarılabileceği e, gidebileceği bir şekilde... ...ama kendilerinin e, bu e, e, yarışmaya katılan ekibin sunduğu projeye baktığımızda çok daha farklı bir tahayyülü var... ...ve suyu karanın içine çekme e, gibi ve Üsküdar Meydanı'nı aslında bir adaya dönüştürme bir adacığa gerçek anlamda bir adacığa dönüştürme önerisi var... İşte böyle iddialı bu şekilde belki de suyun yani bu örnekten hani sel olduğu için suyla karanın e, ilişkisini çok daha girift e, bir şekilde hayal eden e, yaklaşımına ihtiyacımız var. Benzer yaklaşımlar deprem örneğinde de e, dile getirilebilir. Riskli alan, risk, risksiz alan e, gibi e, kesin e, ayrımları e, yeniden hani, e, tahayyül eden ve sorgulayan belki yaklaşımlar da e, ...bize e, farklı mimari e, uygulamaları e, yaratmamıza, e, önermemize ilham olabilir. Evet, dereleri suları ıslatmak deprem geçirmez şehirler, sellere karşı set çeken yeni yapılar, yapı adaları inşa etmek yerine belki gerçekten buna adapte olan ve yeni yaşam biçimleri, yeni bir arada var olma biçimleri geliştiren kimyanıtlar yanıtlar üretmek olabilir. Malumunuz iklim değiştirme kapıdayken ve etkileri iyi de niye kendisini hissettirmeye başlamışken çok teşekkürler Eray ufkumuzu açtın. Geldiğin için sevgili Eray Çaylı ile bugün aslında mimarlık ve tasarım toplumsal felaketler ve doğal felaketlerin aslında sorunlu olabilecek yapılarını konuşmuş olduk. Ben Yağmur Yıldırım. Teknik masada Ömer Şahin'le birlikteydik. Hoşçakalın. kalın. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. Hazırlayanlar Hasan Cenk Dirili,